Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Doğu Anadolu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinin yaban hayatını yıllardır araştıran Utah ve Koç Üniversitelerinde öğretim üyesi Profesör Doktor Çağın Şekercioğlu ile öğrencileri 3326 bilimsel makaleyi sentezledi, fotokapağın literatürüne ilişkin dünyanın en kapsamlı çalışmasını yayınladı. Otomatik kameraların yaban hayatı araştırmalarını pandemide de sürdürdüğünü anlatan Şekercioğlu, saha çalışması yapan bilim insanları için her gün değerli. Covid-19 salgında bilim dünyasında panik havası oluştu. Fakat kurduğumuz otomatik hareket sensörlü foto kapan ağlarının memeli ve kuşların izini pandemide de süreceğini bildiğimizden pek de kaygılı değildik, dedi. Dünyaca ünlü bilim insanları arasında sayılan doğa koruma bilimci, Profesör Doktor Çağın Şekercioğlu, Doktora öğrencileri Austin Green ve David Blount ile Utah Eyalet Üniversitesi'nin öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mark Quirnett'in foto kapanların yaban hayatını koruma ve yönetimindeki önemini anlatan iki makalesi Biological Conservation ve Frontiers in Ecology and Evolution bilimsel dergilerinde yayınlandı. 3.326 bilimsel makaleyi özetleyen çalışma şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı fotokopan literatürü derleme makalesi. Kars'taki Kuyucuk Gölü ve Iğdır Aras Kuş Cenneti'nde bir günde yapılan sayımda 170 türden 4378 kuş tespit edildi. Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekilmesi için 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'nin 81 ilinde gözlemler yapıldı. Bu kapsamda Kars'ta da Kuzey Doğa Derneği'nce Kuyucuk Gölü ve Iğdır Aras Kuş Cenneti ve bölgesinde yapılan çalışmada bir günde 170 türden 4378 göçmen kuş sayıldı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA İstanbul'un gece ışıkları ile parlayan siluetini gösteren uydu görüntüsü Türkiye'de sosyal medya paylaşım rekorları kırdı. NASA'nın "Hey İstanbul, ışıldıyorsun." notuyla Instagram'da paylaştığı uydu görüntüsü Şu anda dek 3 milyona yakın beğeni aldı ve kentin ne kadar göz alıcı olduğuna vurgu yapan astronotların selamına insanlar karşılık vermiş oldular. Öte yandan çevrecilere göre uydu görüntüsü İstanbul'da yeşil alanların nasıl azaldığının da bir tezahürü. Doğal Hayat Koruma Vakfı Türkiye sosyal medya hesabından görseli İstanbul ışıldıyor ancak biz burada sınırlarına dayanmış ve onları da aşmış bir şehir görüyoruz. İnsanın dokunmadığı hiçbir alanın neredeyse kalmadığının göstergesi diye paylaştı. Bazı kullanıcılar da görüntüyü İstanbul'daki doğal alan tahribatının ve betonlaşmanın bir göstergesi olarak niteleli paylaşımlarında. Bir günden Uğur Kurnaz'ın haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar mahallesinde kekik üreticileri bölgelerinde açılmak istenen taş ocağına karşı tepkili. Aydın-Denizli otoyolunun yapımı için kullanılacak mıcır Güzelpınar'da yapılacak, taş ocağından temin edilecek. Ancak Güzelpınar Türkiye'nin doğal kekik ihracatının %80'ini karşılıyor ve bölge insanının ana geçim kaynağı. Taş ocağı için Denizli Valiliği'ne çevresel etki değerlendirmesi için başvuran şirket, valilik tarafından "çet gerekli değildir" raporu aldı. 4 Mayıs'ta verilen bu karar, mahalleliye ilan edilmek üzere Güzelpınar miktarına 7 Mayıs günü tebliğ edildi. Karara 30 günlük itiraz süreci sürerken şirket itiraz sürecini beklemeden Ramazan bayramının 1. günü 13 Mayıs'ta ağaç kesimi çalışmalarına başladı. Köylerinin itirazının ardından şirket çalışmaları durdurup bölge halkıyla görüşmeye gitti ancak tepkiyle karşılandı. Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen şirketin tekrar alanda toşacağı için çalışma başlatması üzerine Güzelpınarlılar Denizli Valiliğinin önüne geldi. Valiliğe görüşme talepleri kabul edilmeyen Güzelpınarlılar... Bu sefer oturma eylemi başlattı. Bir güne konuşan köylülerden Mehmet Güney. 3-5 kişi zengin olacak diye, otoban yapılacak diye köyü talan ediyorlar. Çoluğumuz, çocuğumuzun rızkını alıyorlar. Valiyi görmeden buradan gitmeyeceğiz. Zenginler daha fazla zengin olsun diye benim köyünde silahla nevet tutuyorlar. İsrail-Filistin savaşı mı bu? Ben valiyi görmeden buradan gitmeyeceğim dedi. Bilim insanları dünya genelinde 732 şehirdeki 1991 ile 2018 yılları arasındaki sıcaklık kaynaklı ölümleri araştırdı. Araştırmanın sonuçları ise Nature Climate Change dergisinde yayınlandı. Bu kapsamda şehirlerdeki sıcaklıklar bilgisayar ortamında hazırlanan simülasyonlarda iklim değişikliği yaşanmamış ihtimalleriyle kıyaslandı. Araştırmada sıcaklık kaynaklı ölümlerin %37'sinin küresel ısınma nedeniyle gerçekleştiği ortaya kondu. İklim değişikliği nedeniyle en fazla can kaybının Güney Amerika'da görüldüğü ve Brezilya'nın São Paulo Kenti'nin yıllık ortalama 239 ölümle başı çektiği kaydedildi. Araştırmada 732 şehirde yıllık ortalama aşırı sıcaklık kaynaklı can kaybının 9700 olduğuna dikkat çekildi. Fakat bazı ülkelerdeki ölü sayılarındaki farklılıklara ise kültürel ve çevresel faktörlerle birlikte klima sistemlerinin etkili olduğu da aktarıldı çalışmada. Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de fosil yakıt kullanımının düşmesine karşın küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi yani 1850 ile 1900 yılları seviyesinin yaklaşık 1.2 derece üzerinde olduğuna işaret edildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği